Güneş yanıyor, ben güneşi yanarken gördüm, sen güneşi yanarken gördün mü, alev alev yanıyordu, bir türlü anlam veremedim, sağa sola sordum, güneş niye yanıyor, nedenini biliyor musunuz, anlamsızca baktılar, gözlerinde büyük boşluklar, hiç kimse benim gördüğümü görmemişti, sanki hiç kimse güneşi yanarken görmemişti. Onlar bütün ateşin, bütün yangının güneşten geldiğini sanıyorlardı. Halbuki güneş yanıyordu. Onlar bir türlü görmüyorlardı. Ne dediğimi hiç anlamıyorlardı. Yaratılışından itibaren, yaratılışın gerçeğinden, gerçeğin bilincinden güneş yanıyordu. İnsanlar anlamıyordu. Bir gün yangın sönecek. İnsanlar söndüğünü göremeyecek. Neler olduğunu hiç bilemeyecek.